İnan alhamdulillah, tahmaduhu, wa nasta'inu, wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min şurur anfusina, wa min seyyi'at a'malina. Ma yedhi illahu fela muzillelah, wa ma yudhil fala haadhi alah. Wa ashhadu an ilaha illa Allah vahdahu la shareika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Ya eyyuhallazine amanu, attaquوا Allah hatta tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 böyle bir ders e, silsilesi yapacağız. Bu derse geçmeden önce sizlere hatırlatmak istediğim öğüt vermek istediğim bir konu var. O da içinde bulunmuş olduğumuz Şaban ayının idraki Şaban ayının önemi ve bu ayda tutulması gereken oruç. Daha önceleri bu konuyla alakalı birkaç kere ders yapmıştık zaten. Ancak yine hatırlatmakta fayda var. Allah-u Teala zira şöyle buyuruyor. Tevzekkir fe inne zikra zikre tenfa'ul müminin. Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Usame ibn-i Zeyd Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyor. Ya Resulallah Lime arake tesumu şahran mineşşuhur ma tesumu min şa'ban Şaban'da tuttuğun kadar çok orucu niye diğer aylarda da tutmuyorsun? Veyahut Şaban'da niye bu kadar çok oruç tutuyorsun ve diğer aylarda bu orucu bu kadar çok tutmuyorsun diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabe diyor ki ذاك شهرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبْ وَرَمَضَانُ Bu Şaban ay öyle bir aydır ki Recep ve Ramazan ayının arasında o iki ayın arasında olan bir aydır. Ve insanların çoğu da bu ayı gafletle geçirir. Bu ayın faziletinden haberdar değildir, gafildir. Ve bu ay Allahu Teala'ya amellerin yükseltildiği bir aydır. Yani haftada mesela pazartesi ve perşembe günleri biliyorsunuz, ameller Allahu Teala'ya yükseltiliyor. Ve Şaban ayında da ameller Rabbul Alemin'e yeniden danılıyor, yükseltiliyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Fe bu en yurfa ameli wa ana sa'id." Benim amelimin Allahu Teala'ya, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya yükseltildiği bu vakitte, bu ayda saim, oruçlu olmak benim çok hoşuma gidiyor. Bu hadisi Şeyh el Albani de Hasan görüyor. Bu hadis, Hasan bir hadistir. Aleyküm selam. <gülüyor> Yine Ummul Muminin Ayşe radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anha diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu hatta nekûl Laif'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmaya başladığında öyle tutardı ki peş peşe verdik ki herhalde daha artık ne yapmayacak? İftar etmeyecek yani orucu kesmeyecek. Hep oruç tutacak. وَيُفْتِرُوا Hatta نَقُولَ La يَسُومُ Ve orucu bir keserdi, iftar etmeye başlardı. Günlerini artık oruçsuz geçirirdi. Derdik ki herhalde sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmayacak. Böyle devam edecek. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ sallallahu aleyhi ve sellem istekmele suyame şehrin illa Ramazan. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayı tam olarak oruçlu geçirdiği aylardan sadece Ramazan'ı böyle yaptığını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Ramazan'ı tam olarak oruç tuttuğunu gördüm. <Sessizlik> ve ma ra'aytu minhu fî şa'bân Ve Şaban'da tuttuğu kadar oruç tuttuğu kadar hiçbir ayda tabi Ramazan hariç, başka hiçbir ayda Şaban'da oruç tuttuğu kadar bu kadar çok fazla oruç tuttuğunu görmedim diyor. Ayşe radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adısı Bukhari rivayet ediyor. Bu hadislerden de anlıyoruz ki arkadaşlar Ramazan ayı, önceki Şaban ayı çok faziletli bir ay. Allah-u Teala'ya amellerin yükseltildiği bir ay. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay. Bizler de bugünlerde Şaban ayındayız. Havaların sıcak olması, yaz ayına denk gelmesi, böyle yaz tatili rehaveti bizleri ne yapmasın? Bu ibadetten alıkoymasın. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi insanların çoğu gaflette bir haber bu aydan. Bizler inşallah ne yapalım? Bu ayın faziletlerine yanık olalım. Fırsatları kaçırmayalım. Yani bu ibadeti bu ibadeti biz ne yapalım? Kendimizi buna muhatap kılalım. Bazıları var ki yani burada konuşuyoruz ediyoruz. İşte oruç tutun diyoruz kadar spencer veya işte oruç tabun diyoruz Kerim diyoruz. Fazla arkadaşları görüyorum sanki. Aleyküm selam. Sanki bu ibadetlerle hiç muhatap değilmiş gibi şey. o kadar rahat gezebiliyor yani. Yani evet. bu söylenen öğütler önce. Selam Aleyküm, selam. Selam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Öncelikle kulağımızdan girmeli kalbimize kadar ne yapmalı gitmedi ve pratiğe dönüşmedi. Pratiğe dönüşme. O halde arkadaşlar, bu Şaban ayı önemli bir ay, faziletli bir ay. Rabbim bizlere onun faziletini idrak etmeyi nasip eylesin. Dediğimiz üzere Ramazan ayına kadar, Ramazan'ın ilk haftasına kadar Umre'ye gidene dek çarşamba günleri dersimizi Namaz ve Namazda Yapılan Hatalar adlı bir ders silsilesi yapacağız. Ramazan'ın ilk haftasında Allah nasip ederse, Allah mürahirse, bizlere yazdıysa, takdir ettiyse umre'ye gideceğiz. Ramazan olmasına gelmek isteyen arkadaşlar da sohbetten sonra bizlerle görüşsünler, programına göre belirleyelim. İlk alacağımız arkadaşlar mevzu namazdaki yapılan hatalarla alakalı. Namazla başlamadan önce yapılması gereken biliyorsunuz bazı şartlar var. Bunlardan bir tanesi de fazladan bir tanesi de insanın avret mahallini yapması? Örtmesi. Namaza bu şekilde başlaması. Yani daha genel bir ifadeyle namazda iken kılınacak elbisenin nasıl olması gerektiği. Namaz ve namaz dışında Müslümanların arkadaşlar kendilerine has, kendilerine özgün, kendi kimliklerine yakışan elbise ve kıyafetler olması lazım. Ömer radıyallahu an Utbe ibn bir mektup gönderiyor ordusuna şunu nasihat ediyor diyor ki, fakat ziru, ortedu, vintailu, ve alqu alxifaf, izarin, gida'in, ayaz, ayakblar'in, ve alqu alxifaf, mast lerigim'in, ve alqu şalvarları pantolonları di atın, şalvarları atın, giymeyin. وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ اَب۪يكُمْ إِسْمَا۪يلِ Atanız İsmail'in elbiseylerini giyin. وَيَيَّاكُمْ وَاتَّنَعْعُمَا وَزَيَّا الْعَجَمِ Böyle çok nimetler içinde yüzmeyin. Ve acem kıyafetlerinden de uzak durun. Çünkü Arapların, İslam'ın inmiş olduğu Arapların kıyafetleri var, kendine örgü kıyafetleri var. Birçoğunu bir çoğunu bir bölümünü İslam dinini yapmış, ikrar etmiş, onaylamış. Henüz Araplara başka kültürlerden kılık kıyafet ne olmamış girmemiş. Yine İbn-i Mesud'dan bir rivayetle i̇bn Mesud şöyle diyor. La yüşbihuz zeyyüz zeyye hatta tuşbihul kulube hatta tuşbihul kulubu el kulube Kıyafetler kıyafetlere, kılık kıyafetler birbirlerine benzediği zaman kalpler de birbirlerine ne var? Benzer kalpler de birbirlerine aynısı olur. Yani katlar birbirinin aynısıdır. Kalpler neyin aynısıdır? Aynı zamanda kişinin giydiği kılık kıyafetin aynısıdır. Nevi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz şöyle buyuruyor bir hadisler. Kim bir kavme benzemek isterse ya da kim bir kavme benzerse, benzerse o da o kavimdenir. Tabii, Müslümanlar henüz 19. yüzyılın başına kadar e, e, İslami genel manada kurallar uygulanıyorken batı ile ve küfür ülkeleriyle Avrupa ile etkileşim onları taklit henüz yayılmamış iken Müslümanların kendilerine ait kılık kıyafetleri vardı. Allah Teala'nın emrettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve emrettiği kılık kıyafet genelde İslam topraklarında sahir olan İslam topraklarında giyilen, ırıllanan kıyafetler Ne zaman ki Avrupa ve Batı Müslüman ülkelerine geldi, Müslüman ülkelerine girdi, onların arasında hüküm sürmeye başladı, Müslümanlar Batılılardan etkilenmeye başladılar. Bir alimin güzel bir sözü var, diyor ki, emperyalizmin Geriye bıraktığı eserlerden bazıları da diyor Müslüman topluluklarda, bazıları da şunlardır diyor. Evlerde köpek beslemek, Müslüman kadının başının saçını açarak sokaklara çıkıp gezmesi, erkeklerin sakallarını kesmesi, dar bir pantolon giymesi, başı açık gezmeleri, fısk ve nifak münafıklarla fasık olan insanlarla oturup kalkma, emri bil mağrufun terk edilmesi, nehy-i anil münkerin terk edilmesi ve bunların görüş özgürlüğü, fikir özgürlüğü adına yapılması gibi şeyler diyor. Müslümanlara Avrupalıların getirdiği nelerdir? Artık fistikleridir diyor. Onların buraya etkileyip bıraktığı kötülüklerdir, yanlışlıklardır. Ama bundan önce baktığın zaman Müslümanların neyi var? Kendine özgü bir yaşam biçim var. Ben hala hayatta dedemle konuştuğum zaman bana bizim köyümüzden bahsederken kadınların kapanmış, başlarında örtüş, e, tarzlarının şekillerini anlatınca diyorum ki yani bu 1500, 1300 sene önce Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde de böyleydi. Kadınlar böyle üzerinde kaparlarmış köyde. daha köylerinden bahsediyorum. Sokakta e, çarşıdan, pazardan yürümezlermiş. Eskileri bazen bilmiyorum anlatıyorlar bahsediyorlar kendi annelerinden, halalarından, teyzelerinden. Bir kadın çarşıya inmezdi. Köyün sokaklarından yürümezdi. Tek gözünü açıp yolda o şekilde yürürdü diyorlar. İşte bu da ne gösteriyor bize alimlerin bu teşhisinin doğru olduğunu gösteriyor. Ne zaman Batı İslam ülkelerine girdi, Müslüman ülkelerine girdi, orada birçok şeyini bıraktı, etkisini bıraktı. Bunlardan bir tanesi de kılık kıyafet. Tabii bu kılık kıyafeti biz alınca Batı'dan, Avrupa'dan alınca Kalplerimiz ne yaptı? Toplum olarak onlara doğru döneldi, onlara doğru döndü. Kalplerimize fesat, nifak, bunların hepsi girdi. Öte yandan da bizim Rabbimize olan bir sorumluluğumuz var. Bunlardan bir tanesi de namaz ibadeti. Bu namaz ibadetinde de elbiseyle alakalı doğrudan bir ne var? İlişki var. Yani namaza has, namaza özel elbisede aranan bazı şartlar var mesela. İnsanlar bunlardan da gafil olunca, bunlardan da bir haber olunca başlarılar ne hal üzere olurlarsa o şekilde namaz kılmaya. Ve belli bir süre sonra moda galip gelip, moda galip gelip insanlar pantolonları buruşturacak diye, elbiseleri secdeye, rukiye giderken e, katlanacak, yıpranacak diye, dizleri çıkacak diye namaz kılmaz oldular. Böyle bu bahaneleri sunan insanlar var değil mi? Namaz kılmamalısın görüyorsunuz moda insanları... ne hale getirdi. Arkadaşlar... namazda... giymemiz gereken elbisede aranan ilk şartlardan bir tanesi... elbisenin... avret mahallini... belli edecek şekilde dar olmaması. Yani kişi namazı kılarken... erkek ya da kadın olsun... ne yapmayacak? Giymiş olduğu elbise... Onun avret mahallini, erkeğin göbeğiyle biz arasını, kadının ise avret mahalli neresidir arkadaşlar? Yüzü ve elleri hariç namazda, yüzü ve elleri hariç her yeri avrettir namazda. Yani kadının ayakları da avrettir. Sadece kıyafet giyerek, bugünün sahir, bugünün mütedavvel kıyafetlerinden birisini giyip, ben avretimi örttüm. O halde bu dar elbiseyle, bu dar taytla, bu da tişörtle namazım olur. Zanlı arkadaşlar tehlikeli bir yanlış bir zan. Elbisenin namazda kırılacak elbisenin geniş olması lazım. Avret mahallini belli etmemesi lazım. Hatta aleyküm selamun aleyküm. Şeyh Al Albani rahimahullah rahimahullah bizlere pantolon giymekle alakalı iki mahzurdan bahsediyor. Diyor ki birincisi ilk mahzur pantolon giymede ne vardır diyor. Teşebbuh bil kuffar. Kafirlere benzemek vardır. Ne dedik biz sohbetin başında? Henüz ilk yüzyıla kadar yani şu ilk yüzyıl 19. yüzyılın başına kadar Müslümanların hayatında ne yoktu? Bugün bir çoğumuzun giydiği o cinsler kotlar filan yok. Bunların hepsi kafirler tarafından bulunmuş icat edilmiş moda ürünü <gülüyor> elbiseler olduğu için bir kere kafirlere benzemek var. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam az önce hadisini okuduk. Ne diyor? Menteşet behbi kavmin fehva minum. Kim bir kavme benzemek isterse onlardandır. Hatta şeyhülislam ümüt elmi diyor ki kılık kıyafetin neye etkisi var kalbe. Aynı şekilde İbn Musa'dan gelen rivayette de olduğu üzere. Mesela abi adam'a diyor asker kıyafeti giydirizin o kendini ne zannetmeye başlar? Asker, komutan. Mağaralar atmaya başlar. Böyle elini alır. Çocuklar da böyle öyledir. Değil mi? O çocuğa polis kıyafeti giydiriyorsun hemen. Polis rolü kesmeye başlıyor. E Müslümanlar da kafirlere benzeyerek bu kıyafetleri giydiklerinde ne oldu? Kalpleriyle de onlara benzemeye başladılar. Hayat biçimleriyle, oturmalarıyla, kalkmalarıyla, yaşam biçimleriyle. İkincisi ise diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah pantolon denilen şey avreti bellerden bir kıyafettir. Zira diyor insanın kalçası, kalçaları nedir? Avrettir. Erkeğin kalçaları avrettir. Kalçasının arasındaki organları hep bunlar avrettir. Pa giyilen pantolonda ne yapılır? Bugün piyasada gö gördüğünüz insanların çoğunun giydiği pantolonda bu avret mahalli yani belli oluyor. Belli olduğu için de o şekilde namaz ne oluyor arkadaşlar? birçok ilim ehline göre mekruh, bazı ilim ehline göre de batıl. Bazı ilim ehline göre de batıl. Ama diyor, Şehir Albanya, Suriye'de gördüm, ya da Lübnan'da diyor bilinen diyor, bol, şalvar tarzı, geniş, şalvarların giyinmesinde ne yoktur? Bir beis yoktur. Yani namaz için özel bir Arap kıyafeti yahut da Falanca kavmin kıyafetine gerek yok. Allah-u Teala'nın Resulü'nün belirlediği neler var? Kıyafetler var. Kıyafet çatları var, standartları var. Bunlar uyacak. Bunların ilki neydi? Avret mahalli ne yapmayacak? Bilmiyorum. Belli etmeyecek şekilde geniş olacak. Erkeklerde de kadınlarda da. Aynı şekilde diyorlar ki kadının etekleri, kıyafet üzerindeki dar bir bu yüzden... gösterilini gösterecek bir şekilde, kalçalarını gösterecek bir şekilde. Namaz kılması diyorlar caiz değildir. Ne yapacak? Az sonra hadislerde de gelecek. Sorulduğu zaman kadın ne ile namaz kılar diyor? El-himar ve dera. Himar kadının başını başından beline kadar örtü örtü. Dera ise boynundan itibaren belinden aşağıya kadar giydiği <gülüyor> geniş bir ferace ediyoruz biz onu değil mi? ayaklarını örtecek. Ayaklar da avretten. Başlarda avretten. Ama bugün maalesef pusmaların geldiği duruma bakın. Böyle bazen görüyoruz. Bayanlarla erkeklerin bir ortak girişlerinin olduğu mescitlerde yani öyle kılık kıyafetle namaz kılan bayanlar görüyorsunuz. Şeyse Allah biliyorsunuz. Ayakları dizlerine kadar açık. Üzerine pardösü diye onların isimlendirdiği pardes diye şeyler, daracı, tüm göğüsler, alet belli. Bunların hepsi arkadaşlar sakıncalı olan kıyafetlerden. İkinci şart arkadaşlar elbise şeffaf, teni gösteren elbise olmayacak. Yani elbise boldur ama teni gösteriyordur. Veya bayanların mesela ayağına yedikleri çorap. Ten rengi çoraplar var. Bu çorap giydi diye ayağını öpme, öpmüş olmuyor. Ayağını öpmediği için de avretini açmış oluyor. Bu şekilde de namazı ne oluyor arkadaşlar? Batıl. Namazı batıldır. Namazda ayağını açan, ayağını gösteren, ayağı açık olarak namaz kılan bir kadının namazı batıldır diyelim yani. Şayet bilmiyorsa, ayağın avretten olduğunu bilmiyorsa idi bugüne kadar ve bugün öğrendiyse Bundan önceki namazlarını iade etmesine gerek yok. Onun bu konudaki cahaleti mazerettir. Geçen haftaki derslerimizde almıştık. Namazını yanlış kılan bir adam vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü. Ve ona ne diyor Aleyhisselam? Erci fe salli fe inneke lem Git geri dön Bir daha namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın. Kılmadın. Aleyhisselam bu adamın bundan önceki kılmış olduğu namazları kaza etmesini ne yapıyor? İstemiyor. Emretmiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Utur tür cehalet, bu tür cehalet mazerettir. Ama bundan sonra sizler burada duydunuz, bizi burada duyan bacılarımız var. Neye dikkat edecekler? Ayaklarını namazda örtmeye dikkat edecekler. Ayakları namazda örtünecek. İkinci şartımız da neydi arkadaşlar? Elbisenin şeffaf olmaması. Teni gösteren bir şekilde olmaması. Abdullah ibn i Ömer radıyallahu anh Ömer'in oğlu radıyallahu anh'ın cemiyen hizmetçisi nafi ye. hadis ravi aynı zamanda hizmetçisi Nafiyi, tek başına tek bir elbiseyle namaz kılarken görüyor. Yani, hizmetçisine bakıyor bir köşede böyle gecelik gibi bir elbiseyle namaz kılıyor. Diyor ki ona ben sana iki tane elbise almadın mı? Sana iki tane elbise aldım. İki elbise giydirdim. O diyor ki evet doğru. Diyor ki, sen diyor şu anda namaz kıldığın bu elbiseyle sokağa çıkabilir misin, çarşıya çıkabilir misin? Diyor ki hayır. Diyor ki, i̇şte Allah hakku en yutacan melele. İşte Teala da kendisi için süslenilmesi gereken ben daha fazla süslenilmesi gerek. Bunu Allah Teala daha çok hak ediyor. Yani sen bugün çarşıya çıkarken, insanlarla görüşmeye çıkarken, Yediğin kılık kıyafetine ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun öyle değil mi? Bunun bir ölçüsü var. Diyor ki Rabbinin huzuruna çıkarken bil ki Rabbin için süslenmen Rabbinin bunu daha çok hak ediyor. İnsanlar için süslenmek neyse Rabbinin bunun daha fazlası. Huzuruna çıkarken süslenmek. İbn-i Abdül Ber adlı kitabında diyor ki İlla ahl al-ilm, istihbubun vahid al-mutiq an an fi bir kimsenin güzel kıyafet giyerek, namaz için güzel kıyafetler alması ve güzel kokular sürünmesi ve misvanı böyle güzelce kullanmasını mustahap görür. Yani namaz, böyle basit bir ibadet değil arkadaşlar, basit bir konu değil. Rabbinle münacat ediyorsun. Rabbinin huzuruna çıkıyorsun. Bakın, giydiğin kılıp kıyafetin bile neyi var namazda Şartı var. Farzları var. Onlara dikkat etmelisin. Evet. Diyor ki İmam Şafi rahimahullah, ve in salla fi qamisin, yeşuffu anhu lem tujzihuhu As-salâh. İmam Şahf-i diyor. Şayet bir kimse bir entari giyer. Bu bizim Türkiye'de yok ama Arap aleminde çok var. Adam camiye geliyor entari giymiş. Altında sadece bir iç çamaşır kilolu var. Bütün her tarafı gözüküyor. Ne atlet giymiş altına ne de içine bir iç kıyafet giymiş. Bacakları her bütün teni gözüküyor. İmam Şahf-i diyor ki böyle bir kıyafet giyen ve iç tenini gösteren bir kimsenin namazı ne değildir diyor. Sahih değildir. Namaz olmamıştır. Namazını iade etmesi lazım. Ne diyor ki yine? Devam iman şafi rahimehullah. Ve min Kadının namazdaki konumu, kıyafetle ilgili konumu erkeğin erkeğininkine göre biraz daha nedir? Alır da şiddetlidir, serttir, sıkıdır. İza fi dir'in ve şayet fil entari ve başörtüsüyle kılacaksa namazını. يَصِقْفُهَا الدَّرْعُ Şayet o giydiği entari, tenini gösteren bir kumaştan yapılmış ise, şeffaf ise, وَاَحَبُّ اِلَيْا اَلَّا تُصَلِّي اِلَّا ف۪ي جِلْبَابٍ فَوْقَ زَالِكِ Ben diyor bu tarihinin üzerine bir cilbab, bir su giymesini ne yapıyorum daha hoş görüyorum. Yani ev kıyafetinin üzerine ne gelecek bu bayan? Bir de pardesu giyecek. ve tecafihi anha ve namazda diyor bu elbisesini ne yapacak? Yani ellerini kılarken secdeye giderken filan çok yapıştırmayacak ki vücuduna. Li allah yasifa hat diru. O giymiş olduğu kıyafet vücudunu ne yapmasın? belli etmesin. Demek ki kadının giydiği kıyafetle namazda dikkat edilmesi gereken bir husus. Bazen bayanlar evin içinde kullandıkları iç tülbentle namaz kıyıyorlar. Boyunları, saçları bu tülbentle ne yapıyor? Gözüküyor. Bu namaz nedir arkadaşlar? Matıldır. Çünkü avretini ne yaptı bu bayan? Namazda göstermiş oldu. Namazını ne yapacak bu bayan? Tekrardan iade edecek. Tabi Nebiy aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Seykun fi ahir ümmeti nisa kasiyat a'riyat Ahir zamanda ümmetimden öyle kadınlar çıkacak ki kasiyat <gülüyor> a'riyat <gülüyor> kapalılar ama çıplaklar. Kapalı çıplak var diyor Aleyhisselatürk Sıra hakkında. Yani üzerlerinde kılık kıyafet var. Ama o kıyafet onları ne yapmıyor? Örtmüyor. Çıplak hükmündeler. Bu şekilde ne yapılması lazım? Kişinin namazda bu konulara dikkat etmesi lazım. Hiyanusuz arkadaşlar. Yer husus, dedik pantlonla ilgili dikkat edilmesi gereken husus pantolonun geniş olması lazım, eşeffak olmaması lazım ve pantolonun üzerine giyilen gömleğin uzun olması lazım. Bugün Endonezya'da bunu yapıyorlar, daha çok görüyorum ben. O giyilen gömlek, pantlonun üzerine giyilen gömlek, bele kadar değil biraz daha aşağıya kadar, diz üstüne kadar, dize kadar. Afganistan'da da öyle giyiyor, Pakistanlar da öyle giyiyor. Bakın bu kılık kıyafetler Afganistan olsun, Pakistan olsun, Endonezya olsun. Neyin sonucu ortaya çıkmış kıyafetler? Dini emirlerin sonucu ortaya çıkmış kıyafetler. Ama bizim bugün maalesef memleketimizde giymiş olduğumuz, kullanmış olduğumuz bu kılık kıyafet neyin sonucu? Batının, Avrupa'nın bize getirmiş olduğu modanın sonucu. Bu şekilde ne yapıyoruz? Namazlarımızı tehlikeye sokuyoruz. Yani üzerimize giydiğimiz gömleğin de uzun olması lazım. Üçüncü husus arkadaşlar namazda giyilen erkekler için bu. Pantolonun yani şalvarın, elbisenin ayak bileklerinden aşağıya ne yapması? İnmemesi. Bununla ilgili çok rivayetler var. Öncelikle namaz dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın tehditleri var. Diyor ki, مَنْ جَرَّ فَوْبَهُ خِيَلَا لَمْ يَنْضُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim elbisesini kibirlenerek çekerse, sürürse, Allah Teala o kimseye kıyamet günü ne yapmaz? Bakmaz. Allah Teala kıyamet gününe bakmaz diyor. Başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ma مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَوَف Ayak bileklerinin aşağısına inen elbise ateştedir. Aleyhisselatü Vesselam bu ilk rivayette kim elbisesini kibirle çekerse <gülüyor> Allah-u Teala kıyamette ona bakmaz dedi rivayette. Ummu Seleme diyor ki radiyallahu anhâ فَكَيْفَ يَسْنَعُ النِّسَا بِذُيُّ Ey Allah'ın Resulü O zaman kadınlar ne yapacak? Elbiselerini yere sürtüyorlar. Elbise etekleri, elbise kuyrukları. Sahabe kadınları anne diyor ki, emir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri onları ne yapıyor? Kapsıyor, onları da kapsıyor. Hemen korkuyor kadın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Yurhine şibren. Hayır, siz ne yapın? Bir karış erkeklerinkine göre, yani ayak bileğinden bir karış aşağıya bırakın, salın. Yani kadının kıyafeti nasıl olacak? Ayak bileğinden bir karış olacak. Yani yere sürtecek. Şimdi bunu bizim vatandaşlarımıza milletin söylediği zaman ya bu araplar ne kadar biz toplayın şu şeyi diziyorlar. Elbiselerinizi kılık kıyafetlerinizi. Hadis'te ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? O kadının eteğiyle alakalı, kıyafetiyle alakalı. Ona bir necaset bulaştığı zaman ardından, o necasetten sonra o elbisenin toprağa sürünmesi o elbisenin neyidir diyor? Temizdir. Temizliğidir. Temizliğidir. Yani necaset bile bulaşsa ona bir sonraki adım bunu da toprağa sürttüğü zaman o elbise ne oluyor? Temizleniyor. Diyor ki o um Seleme İzen tenkesi bu akdamuhunna. Kadınların ayağı gözüküyor görüyor Allah'ın Resulü. Bilekleri gözüküyor. Yani bugün kadınların gözüküyor ya. Diyor ki, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe yurihina zira'an. O zaman diyor bir zira. bir zira, bir arşın bıraksınlar. La yazidna alayhi. Bundan fazla da yapmasınlar. Ve fi rivaye rahhas Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ümmahaatil müminîn şibran. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminlerin annelerine, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına elbiselerinin bir karış, erkeklerin giydiği elbiseden bir karış aşağıya, ayak bileğinden bir karış aşağıya kadar uzatmalarına ruhsat veriyor. ثُمْ مَسْتَزَتْنَهُ Kadınlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü biraz daha uzatalım. İleklerimiz belki olur ki gözükür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, فَزَادَهُونَ şibran Diyor ki tamam bir karış daha yüksel. Ne oldu toplamda? iki karış oldu. Fakoln yusn elayna fenzeru lehna zıraa. Kadınlar diyor bizlere elbiselerini gönderirlerdi. Bizler de onlara ne yapardık? Bir zira elbise bırakırdık. Elbise dikiyorduk. Erkeklerinsi en hat en alt sınır ayak bileği. Baldıra kadar ne yapabilirler? Elbiseyi çekebilirler. Ayak baldırın ortasına kadar. Sünnet olan budur. Kadınların ikisi tam tersi. Aa, bugün bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle sokağa çıkın diye. İslami camiye dediğimiz kesime. Erkeklerin pantolonları yerde sürünüyor. Değil mi? Kadınların ikisi yukarıda. Ayak bileklerinin üzerinde. Tam erkeklerin sünnet olması gereken yerde. Erkeklerin kıyafetinin sünnet olduğu yer baldırın, ayak baldırının şurası. Tam şurası. Bugün bir erkek boyla giydiği zaman diyorlar ki ya Allah sen ne yaptın kardeşim ya? <gülüyor> evet. Kadın aynısına giydiği zaman çok normal karşılanıyor bakın. Nasıl değerler, anlayışlar değişmiş, ters düz olmuş. Evet, kadının ikisi normal. Ama erkeğin ikisi anormal oluyor. Tabii bu dışarıda namazda ise durum daha da şiddetli arkadaşlar. Ebu Hureyre <gülüyor> radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki bir adam izarını eteğini yere sürtünerek yani uzatarak normal sınırdan aşağı indirmiş bir şekilde namaz kılıyordu musbil deniyor buna musbil ayak bileklerinden aşağı iniyor <gülüyor> fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona izhab اِذْهَبْ فَتَوَدَّ Git, tekrardan abdest al. فَذَهَبَ <gülüyor> Adam gitti ve adam abdest aldı. ثُمَّ <gülüyor> جَاءَ Tekrardan geldi diyor adam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yine adama اِذْهَبْ فَتَوَدَّ Git bir daha abdest al. üstüne bir abdest. فَقَالَ لَهُ رَجُلْ ya رَسُولَ اللّٰهُ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَتَوَدَّ adam da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a Niye diyor ey Allah'ın Resulü bu adama <gülüyor> abdest almayı emrediyorsun? Sımme sekete anhu kal. Aleyhisselatü vesselam bir müddet sükrut ediyor ve diyor ki اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي huwa مُسْبِلٌ اِذَارَهُ Namazını kılarken elbisesi neredeydi? Yerdeydi. Ayak bileklerinin altındaydı. İspal yapıyordu. "İnna <gülüyor> Allah لَا يَقْبَلُوا صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِذَارَهُ allah Teala namazı da elbisesi yere uzanmış, ayak bileğinden aşağı inmiş adamın namazını kabul etmez diyor. Bu hadisi arkadaşlar bu Davud rivayet ediyor. İmam Ahmet rivayet ediyor. Nesai rivayet ediyor. İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki Riyazu Salihinde ve Mecmu' adlı fıkıh kitabında Sahihun ala şartı muslim Bu hadis İmam-ı şartına uygun bir şekilde sahihtir. <gülüyor> İmam-ı ne yapmış? Sahih görmüş. Ahmed Şakir muasır muhaddislerden. O da bu hadisi sahih gören alimlerden. Aleyhissalatu vesselam elbisesi uzun olan adama diyor ki: "Git, elbiseni şey git abdest al." Demeyle neden abdest aldı? Niye bu adama abdest alması emr emrolunduğunun illetini ararken diyorlar ki: "Çünkü bu adam Rabbinin huzuruna geldi ve Rabbine ne yapıyordu? İsyan ediyordu." İsyan halinde bulundu. Onun için Aleyhisselatü Vesselam ona gidip abdest almasını, bu isyandan, bu günahtan arınmasını, sonra Rabbinin huzuruna çıkmasını emretti diyorlar. O halde arkadaşlar ne yapacağız? Giymiş olduğumuz elbiselerimizin uzunluğuna namazda ve namaz dışında çok dikkat edeceğiz. Tabi burada bir sakınca daha var. Bazıları namaz dışında pantolon uzun bir şekilde... Dolaşıyor. Namaza geldiği zaman pantolonunu ne yapıyor? Namaz için kıvırıyor. Bu da yasak. Aleyhissatüsselam bana ne Nehyolundum. Ne yolundum yasaklandı. Elbisemi ve saçımı toplamak diyor. Yani namazda insan namaz için yahut da namaza gelmeden önce, hayatta namaz içinde elbisesini kıvırması, saçlarını toplaması yasaklanmış. Bu sebeplerle tek çıkarım Pantolonların, dar olanlarını genişletmek, uzun olanların da ne yapmak? Kısatmak. Yani arkadaşlar yani Müslümanlar öyle bir hale getirilmiş ki, getirir, geldiğimiz halden utanç duymamız lazımken, böyle insanların bütün bakışları acaba bize mi diye hissetmemiz lazımken, hiç oralı olmadan bu kılık kıyafetlerle ne yapıyoruz, Allah'ın huzuruna dahi çıkıyor, ve secdeye gidiyoruz. Zaten arkadan baktığınız zaman da manzara hiç de ne olmuyor? Hoş öyle değil mi? Yani bir insanın dar pantolonla secdeye gittiğini gördüğünüz zaman yani ne kadar da kötü bir manzara oluyor Rabbinin huzurunda. İşin namazın boşa gitmesi yahut da mekul olması bir kenara. Bazıları var ki arkadaşlar biz bunları gördük. Özellikle Afganistan'da bulunan Hanefi mezhebine mensup taassup insanlar var, taassup yapan insanlar var. Hanefi mezhebine göre diyorlar ki imma, na, musbil, elbisesi yerlere sürülen imamın arkasında namaz kılmaz diyorlar. bunu Zeytinburnu'nda tanıyoruz. Öyle insanlar var. Hanefi mezhebine bağlı insanlar. Diyorlar ki bu imamın sakalları yok. Bu imamın paşaları uzun, bunun arkasında namaz kılmayız. Böyle bir kavir var. Yani Hanefi mezhebinde bu hadisleri alarak diyorlar ki namaz nedir? Batıldı diyorlar onlar. Burada Şeyh Abdülaziz bin Baz Rahimahullah'a, Rahimahullaha bunla ilgili bir soru soruluyor. "Hal tasifu salatu vera el muktedir <gülüyor> vel musbili izarahu. <gülüyor> Bidatçı ve elbisesi yere uzanan bir adamın arkasında namaz kılmak sahih midir? Kılınan namaz soru mudur diye bir şey sorulmuş. O da şöyle cevap veriyor Diyor ki: "Naam tasahhu as-salatu khalfal mubtadi' wa khalfal musalli izarehu wa ghayrihi Bir de ki kimsenin elbisesini yere sürtan bir adamın ve günahkar kimsenin arkasında namaz kılmak caizdir. Namazda sahihdir. Fi asahhi qawl al-ulama, olan iki görüşün en sahih olanına göre. Bunun aksi olan görüşler مَا لَمْ تَكُنُ الْبِدْعَةُ مُكَفِّرَةً sahibiha. <لِصَحِبِهَا> Şayet bidat'in sahibini, o bidatçinin bidat kişiyi dinden çıkaran bir bidat ise o zaman müstesna. O zaman müstesna. Diyor. فَإِمْكَانَتْ مُكَفِّرَةً لَهُ Şayet bidat sahibini tekfir edecek bidat ise كَلْ جَهْمِي وَنَحْوِ cehmiye gibi Allah'ın isimlerini sıfatları inkar edenler gibi هِمَّنْ بِدْعَةُهُمْ تُخْرِجُهُمْ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَانِ فَلَا تَصِيْفُ Onların arkasında namaz kılmak olmaz diyor. Sahih olmaz. وَالْإِسْبَالِ Elbisenin uzun olması namazda erkekler için. مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي Bu da günahlardan bir günahtır diyor. أَلَّتِي يَجْبُ تَرْكُهَا Bu günahın bir an önce ne yapılması lazım? Terk edilmesi lazım. وَالْحَذَرُ minha Sakınmak lazım. اِقَوْلِ النَّبِى صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فَهُوَ فِي elbisenin, dilekten aşağı inen her şeyi ateştedir. Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Hadisi Bukhari duayet etmiş. Bu sebeple diyor. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Serasetun Lâ üç kimse vardır ki Allah bunlarla konuşmaz. Valla yanduruleym yaum alkıyame. Allah tabi onlara kıyamet günü bakmaz. Valla yüzekleyim onları kıyamet günü arındırıp paklamaz. Valla muadabun elim onlara acı bir azap vardır. Kimdir onlar? El musbilu izarahu elbisesinin eteğini yerde sürüten adamdır. V almannanu fi ma agta başa gelenler. وَالْمُنْفِقُسِ الْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِ Malını yalan yana yemin ederek satanlar. Bu üç kurup insanla allah Teala kıyamet günü ne yapmayacak? Konuşmayacak. Bakın bu hadiste mutlak, kibir, gurur yok. Diğer hadislerde kibir gurur da var. Ancak bu hadiste yok. Demek ki bilekten aşağı inen elbise nerede arkadaşlar? Ateşte. Namazın sıhhatiyle ile alakalı ise hadisler var. Ve o hadisleri bazı ne yapmakta? Sahih görmekte. Yani insanlar neden namazda huşulu olamadıklarının sebeplerini biraz da ne yapsınlar? Bu yönlerde arasınlar. Birçok vecihi var, birçok yönü var. Bu da onlardan bir tanesi. Kılık kıyafetle alakalı başka bir husus arkadaşlar. mekul olan bir husus bu. Namazda kişinin ağzını kapatması. Namazda kişinin ağzını kapatması. Özellikle kışın bizim bu memleketlerde ve yazında Arap ülkelerinde çöllerde oluyor bu daha buluyor ama sıkılarken atkıyla adam ağzını kapatıyor ağzını sarıyor veya boğazlı kazak giyiyor böyle boğazlı kazak ağzına geçiriyor bunlar nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı e, nehiyetli şeyler bu nehin e, mekruh olduğunu söylüyorlar. Mesela, başka bir nehi ise sedil arkadaşlar. Ağzı kapatmaya telestom deniyor, telestom. yerde de sedil. Elbiseyi yapmak? Omuzdan aşağı sarkıtıp namaz kılmak. Yani kollarını elbiseye yapmadan? Sokmadan. Bugün nasıl oluyor? Bu genelde ceket. Adam omuzuna ceket atıyor. Ellerini sokmadan o şekilde namaz kılıyor. Bu da mekruh olan şekillerden bir şekil. sen atıyordun. Niye havlu olur Niye atıyor? Denizde ne atıyorsa havlu üzerinde? Kodunu bu halinde ne alır? Fıkhta böyle bir kural vardır. İhtiyaç halinde bu mekruh zeval olur. Yani sen denizdeyken iki şık var önünde. Ya omuzlarını açık namaz kılacaksın ki Hanbeli Mesebine göre bir grup alime göre omuzları açık namaz kılmak namaza ne haber? erkekler için? Bozar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette, sizlerden birisi omuzlarında hiçbir şey olmadan namaz kılmasın. Omuzlarında bir şey olmadan namaz kılmasın diyor. Bu sebeple bu zaruret halinde ne yapılır? Elbise giyilecek, elbise bulamıyorsa kişi denizde mesela gittiği zaman omuzuna o elbiseyi atar. Havluyu atar, o şekilde kılar. Dedik ki diğer bir husus, az önce zikrettik, namazları yapmak, elbiseyi kıvırmak. Namaz için, namazdan önce ya da namazda elbisesinin insanın pantolonunu, gömleğini kıvırmasın. Ama zaten gömlek kısa kolluysa, kıyafet kısa kolluysa bu nehiye girmez. E, elbisenin asıl şekli buysa bu o nehiye girmez. Nehiye olan elbiseyi katlayıp kıvırmak. Diğer bir husus... Salatul salatu, salatu meksuf el aatikayn omuzların açık kılınması diyor Hazreti Resulullah la yusalli yan la ahadukum fi't tavb el vahid lesa ala aatikih minhu jaytika bi'l seda omuzlarında hiçbir şey olmadan hiçbiriniz namaz kılmasın. Ya yani omuzlarınıza illa ne abın diyor bir şey koyun. Atlet olur mu? Çokça soruluyor. Böyle kısa kollu atletler var. Yazın böyle falan Türkiye'de olur. Sıcakta böyle balkonda onu giyilir. O atlet olmaz arkadaşlar. Bu atlet olmaz. Atletin o askısı olmaz diyor i̇l Ne olacak Üstüne bir kıyafet giyecek. Elbisenin üzerinde resim var ise, resimli elbisede namaz kılmak da mekruh arkadaşlar. Veyahut da çok böyle cafcaflı dikkat çeken bir elbise ise aynı şekilde mekruh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Nebi aleyhi Vesselam hamisa böyle bir namaz kılıyor. saat çizgili alaca bulaca olan bir kıyafet. Felemme <Gülüyor> kaza salatahu namazını bitirince bir halil kamisa diyor ki alın bu elbiseyi götürün. İlâ Ebi Cahmi İbni Hüzeyfe Cahmi İbni Hüzeyfe'ye götürün. Ve etûni bi enbi caniyye bana enbi getirin. Enbi diyorlar sade bir elbise, çizgisiz <Gülüyor> bir elbise. İnneha elhetni anifem fi salati. Bu diyor çizgili elbise beni ne yaptı namazında? Alı koydu. Meşgul etti beni namazda. Yani namazda arkadaşlar yani dediğimiz az önce dediğimiz gibi namaz Rabb'inle olan bir silla bir bağlantı bir ibadet. Ondan önce bir hazırlık var. Namaza durduğun zaman senin dönmesi gereken bir hal var. Dikkat etmen gereken hususlar var. Bunlara ne yapacağız? ...dikkat edeceğiz. Evet. Kırmızı elbise giymek. Erkekler için kırmızı ile boyanmış elbise. Bu da arkadaşlar nehy olunmuş, yasaklanmış... ...bir kıyafet. Namazda ve namaz dışında buna ne yapmamız lazım? dikkat etmemiz lazım. Eee rivayette Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma en-nebevi sallallahu aleyhi ve sellem raa aleyhi sevbainı muasfarain. Abdullah bin Amr'ın üstünde Aleyhisselam kırmızıya boyanmış iki elbise görüyor. Yani gömlek ve izar. Diyor ki Aleyhisselam Abdullah bin Amr bin As'a "İnni hadi min thiyab el-kuffar. Bu kıyafet şafillerin giydiği kıyafetlerden." bu kıyafetleri ne yapma? Ger daha giyme. Resul rivayeye rivayette de diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annemek amaratke bihaza annem mi giydir sana böyle biseleri. diyor ki yıkın mı amran Yani yıkim kolası gitsin mi? Hala bel ihrekuhuma. Hayır yak onları. Bir rivayette de diyor ki evet ben de ne yaptım? Yaktım. Başka bir rivayette ise annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ra aleyhi, ten, aleyhi, aleyhi ve sellem, şeffaf ince bir elbise görüyor. Sahabenin üzerine. mudarraçeten bil usfur. Kırmızıya boyanmış. Fakale diyor ki aleyhis aleyhi ona maazihir raytatu bu üzerindeki elbise? Diyor ki sahabe Hoşuna gitmediğini anladım Hoşuna bu kıyafet gitme Fe ateytu ahli Eve geldim Ve hum yascuruna ten nuran lehum Ailem diyor ten nur yakıyordu Ne demek ten nur? Tandır Fırın Ekmek pişir lan Tandır Fakazeftu hafii Attım diyor Tandırın içine ayaktım. Kum ataydım mineral gad. Ertesi gün geldim Vesselam'ın yanına. Fakat ey ya Abdullah dedi ki bana ey Abdullah ne yaptın o elbiseyi? Takipte diyor bakın Aleyhisselatüsselam. Yani sahabeler de böyle Abdullah şey Ömer büyük hadıbladı Allah'a ölüm de şeyinde onu hasta ziyaretine gelmiş delikanlı'nın elbisesinin yere çöktüğünü görünce çağırttırıyor tekrardan ve ona nasihat ediyor. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve kırmızı elbiseyi görmüş. Ertesi gün tekrardan soruyor. O da diyor ki, fe akbartuhu, ki, yaptığını söyledi, haber verdim diyor. Yaktım onu diyor. Diyor ki, hellâ kesevtehâ ba'dı ahlik. Niye diyor onu ailene giydirmedin? Yani yakma, israf olmasın, ailene giydir. Fe innehu limnisa. Karınların bunu giymesinde bir beis, bir sakınca yoktur diyor. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Kırmızı elbise ile alakalı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a kırmızı bir elbise hediye veriyor. rivayette. Ve Aleyhisselatü Vesselam da bu elbiseyi giyiyor. Bazıları bu hadisi diğerine delil getirerek iptal etmeye çalışıyor. İbnül Kayyim Rahimahullah iki hadisi şöyle cem ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen hulle hulletul hamra çizgili olan bir elbiseydi. Sırf kırmızı değildi diyor. Onun için bir insanın içinde kırmızı olan bir elbiseyi giymesinde erkeğin bir nehi yok, bir yasak yok. Yasak neyi nerede? Sadece Sırf kırmızı elbise giymesinde. Diğer bir husus arkadaşlar namazı açık, takiketsiz bir şekilde kılmak. Başını açık bir şekilde kılmaz erkeklerin. Şeyh-ül Albani diyor ki Velazi arahu benim görüşüme göre anna salata hasrul ra's makruha başı açık namaz kılmak mekruhtur. Zalik enhu min el musallam bihi istihbabu dukhul fi salati fi ekmali hayati el islamiyeti lin hadis Allah lehu. Kendisi için Allah Teala süslenmeyi en çok hak edendir. Hadisinden dolayı Müslüman kimsenin Allah'ın huzuruna en güzel şekilde çıkması gerekir diyor. Ve bu diyor herkes tarafından kabul edilir. Bundan dolayı da başını açık başı açık bir şekilde kişinin namaz kılması, erkeğin namaz kılması diyor ekrutur. Ve bizim yani İslam ümmetinin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan şu 1900'lü yıllara kadar erkeklerin neydi arkadaşlar bu? Giydiği bir kıl kıyafetti. başı örtülü gezmek. Ne zaman gard Batı kültürü bize sirayet etti. Ne yapıldı? Bu İslami, nebevi sünnet Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca başını başına gezmiş. Yani örtülü gezmiş. Sahabeler onu, onu hep başı örtülü görmüşler. Tabi o rivayetler var i̇bn Abbas'tan zannedersem. Öldüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam'a bakmadım diyor. Çünkü bizim onu başını açık göreceğimizi hoşlanmadığını bildiğim için bakmadım. Diyor. Bu da biz ahir zaman ümmetinin kafirlerden etkilenerek değiştirmiş olduğu sünnetlerden bir tanesi. İnşallah bu hafta elbiselerle alakalı bu konuları değinmiş olduk. Önümüzdeki hafta namaz kılınan yer, mekanlarla alakalı mevzuya geçeceğiz. Konuyla alakalı soru soran arkadaş varsa alabiliriz. Yok. Namaz dışında bayanlar ayaklarını örtecek. Namaz dışında icma ile ayaklar avret. <gülüyor> Namaz dışında ayaklar icma ile avret. Namaz içinde cumhur cumhur elim ehlinince onu ayağı avret gözüküyor. Sağcı olan da o. Evet. Kırmızı pantolun önemli mi olacak? Kırmızı Kırmızı, kırmızı denilen her şey buna girer arkadaşlar. Kırmızı denilen her şey, açık kırmızı, koyu kırmızı. Pembe oyun? Pembe hayır olmaz. Pembe ismi pembe onun. Hayır kadınların, pembe kadınlarla alakalı bir renk olur olurdan dolayı. Onlara has bir şey değil ama. Pembe mi? Hayır pembe. Onlara has hususi bir şey değil. Evet. Ee, buraya buraya kadar olan atletler var. Oralarla... Kısa kollu atletle namaz kılınır mı? Kılınır. Ama eftar olan güzel bir kıyafet yani Az önceki almış olduğumuz eserler de Kadınların <gülüyor> bu, bu kafadan giriyorlar yani. Namaz Şşş, Yine Yine evet. Kadınların arabesinden getirdi abim getirmişti. Evet. Kafaya giriyorsun direkt bir parça ama uzun. Tamam. Ayakı evet. kaplıyor. Evet. Ayak görünmüyor. Tamam. Ona namaz kılır mı? Namaz, evet eftar olan odur. Kadının baştan böyle üzerine elbise olarak kılması. Dediğim gibi etekle üzerindeki dar bluzla kadın ne yapamaz? Namaz? Kılamaz. kılamaz. Hocam, kendi hususi odasında dahi. Kendi hususi odasında dahi. Çünkü aklıma şu, bunu ge şeyi getirdin sen. Sürtücükle diyor rahimahullah. Bazı insanlar geceyi biz ne yaptık evet. Elbise yaptık. Bu ayetten delil getirerek bazı ahmaklar demişler ki gecenin çıl çıplak namaz kılabilirsiniz. Gece nedir? Örtüdür. Yani kendi odasında, yatak odasında, evinde dahi olsa kadın ne yapacak arkadaşlar? Kadın az önce zikredilen şartlara haiz kıyafetle namaz kılacak. Evet başka sorusu olan yoksa burada. Etelhem Subhanak Allahumma bihamdik ey insanlar geldim istagfiruk ve